Evet Açık Radyo ve Açık Dergi programı devam ediyor. Praksisi duyduk. Biz de zaten hafta sonu ilk defa duymuştuk. Kadıköy Meydanı'nda İzmir'den buraya kadar gelmişlerdi. 15 Eylül elimi için Forum Fest için daha doğrusu. Sağolsun ulaştılar buraya kadar. Tophane değiliz şimdi. Stüdyomuzdalar. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş <gülüyor> evet e, Bol müzikli bir yayın olacak. E, dünkü... Pardon iki gün önceki festival benzeri az evvelki dinlediğimiz kayıtta burada çalıp söylediğiniz bir kayıtta. Öncelikle teşekkürler. E, sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle İzmir'den geldiğinizi biliyoruz. Sokakları sevdiğinizi biliyoruz. E, ve renkli bir müzik yaptığınızı duyduk şu ana kadar. Ben an anlatayım. Başla. <gülüyor> i̇şte <ben> <gülüyor> e, yani, Praksis ne olduğundan başlayayım. Tamam. E, Toplumsal bir dönüşüm için... ...yapılan bütün pratiklerden bahsediyoruz. Birinci olarak. ikinci olarak da... E, ...teori pratik birlikteliğinden bahsediyoruz. Bundan çok önemli olduğunu... ...yani özellikle de günümüz koşullarında çok önemli olduğunu... ...yani sözle eylemin... ...çok bir arada olması gerektiğini... E, ...ve insanın özgürleşebilmesi için... ...sanatın özgürleşebilmesi için toplumsal bir dönüşümün... ...gerekliliği üzerinde sıkıça duruyoruz. Şarkılarımızda hep bunu söylüyor zaten bize. Biz daha önce... Mersin'deydik. Orada kuruldu Praksis. Mersin'de. Evet, Mersin'de kuruldu. Daha sonra İzmir'e geçtik. Şimdi İz İzmir'deyiz. Aynı zamanda İzmir Müzisyenler Derneği bünyesinde e, müzisyen örgütlenmesi çalışması yapıyoruz. Peki bilmiyorum özel manası olur mu bunun ama ne süredir çalıyorsunuz beraber? Yani birlikte ee, iki kişi yedi sekiz yıldır birlikte çalıyor. Ee, diğer arkadaşlarla da bir bir buçuk yıldır evet, e, birlikte müzik yapıyoruz yani. ...buradaki kadro... ...bir buçuk yıldır... hemen, hemen müzik yapıyoruz. Evet. Aslında şu sorunun önemi belki... ...benim soracağım soruyla da biraz artabilir. Bu arada Serdar ve Soner'in sesini duyduk... ...onun dışında Yaz ve Bülent'in de duyacağız birazdan. Şey yani... ...dedin ya hani... ...dönüşüm, eylemi ve söylemi birlikte sağlayabilmek... ...ve toplumsal dönüşümü de sağlayabilmek... ...yani sizin müzikle kesiştiğiniz noktada zaten... ...bu kavşakta mıydınız ve... Hı. ...müzik aslında etkiledi mi bu kavşağa da girmenizi bir yandan? E, şimdi... Geçmişti, yani müzikal geçmişimizde bir sürü başka tür, tarz ve yöntemler uyguladık. Bir kısmını bilerek, bir kısmı bilmeyerek. Hı hı. E, ama sonuçta aktığımız noktanın burası olduğunu gördük. Yani burada bir e, tutarlılık, bir denge noktası yakaladık kendimiz ile. Kendi düşündüklerimizi ve yaşadıklarımızla, kurduğumuz hayaller ve ütopyalarımızla kesişen bir müzikal hat gördük. Yani hayatımızdan farklı olmayan, yürüdüğümüz yoldan, işte bir aynaya baktığımızdan, yani ondan farklı olmayan bir... E, müzik hattı yakaladık. Çok tutar, tutarlı buluyoruz bunu. Hı hı. E, o yoldan yürümeye çalışıyoruz. E, yani şu anda konuşan Serdar biraz önce işte Soner'de biraz Yağız Bülent konuşacak ama bizde e, şey yok praksiste isimlerden ziyade hı hı. E, anonimleştirme etkinliğidir praksis aynı zamanda bir. Hı hı. Dolayısıyla bizde isimler ve resimler değil eylemin kendisi asıl olandır. Evet. Bu pratikte nasıl uygulanıyor peki tam olarak anonimleştirme? Yani sokakta çalmak biraz bunu getiriyor diye tahmin ediyorum ama belgisiz biraz bahsedebilirsiniz. Ee, yani anonimleştirmenin temel münusu kolektiflik üzerinden aslında oluyor. Yani biz e, burada dört kişiyiz ama 11-12 kişilik bir ekibiz aslında. E, bu 11-12 kişi e, kimsi tam zamanla çalışıyor, kimse hı. sadece müzisyenlik yapıyor. E, o toplumsal eylemin gerekliliği, kendi somut koşulları ne gerektiriyorsa o kadar arkadaşlar 4 kişi, 5 kişi, 3 kişi, 2 kişi, bazen 1 kişi tek saksafonla, tek gitarla hı hı. bir yerlerde olmaya çalışıyoruz. Ve o 10-11 kişilik kolektif olabildiğince beraber karar alma mekanizmasını uyguluyor. Dolayısıyla röportajlarımızda bizim ismimiz yoktur, resmimiz yoktur. Hı. Praksis vardır çünkü e, burada kişiler olmasa da praksisin devam edebileceği ütopyası üzerine kuruyoruz. Evet, ben hmm. Aynen ben hemen mesela burada gireyim. Bülent adım davulcuyum grupta <gülüyor> <gülüyor> ve ben Adana, Adana'da yaşıyorum. <gülüyor> <Davul çalamadın> ya. <gülüyor> evet. Adana'da yaşıyorum mesela işte şey olduğu zaman denk düştüğü zaman gelebiliyorum. İzmir'deki arkadaşlar katılım sağlayabiliyor davulcu arkadaşlar. Evet. ...gibi gibi yani böyle hani hı hı. şey... ...coğrafi bir bağımlılık da yok aslında Aynen, bir yandan. öyle. Biraz aslında söz birleştiriyor gibi değil mi... ...bütün ekibi yani... Evet, öyle. ...verilen şey... ...mesaj mı demek lazım? <gülüyor> <ne iletinecekse. gülüyor> ya aslında az önce sorduğunuz soruya... ...biraz da hani destek olmak amacıyla cevaben... Yani ...biz yaşamın her alanında zaten... ...örgütlü olunması gerektiğini... ...düşünüyoruz. Müzikle veya ve müzik size ama, ama müzik bizim için... ...tabii ki bir araç... E, haline geldi. Bunun ihtiyacını daha yoğun hissettik. E, yani siyaset de yapıyoruz, işte e, sokakta e, başka işlerde, başka eylemliliklerde e, içerisinde oluyoruz ama hani müzik bizi e, aslında daha iyi birleştiren, daha iyi söz söylememizi e, sağlayan bir araç. Bu yüzden evet. önemli. Hı hı. Müciddi. Peki evet aynen ben de onu söyleyecektim. Zaten ilk parça da biraz hani her parçada bunun yediğini hep beraber dinleyeceğiz birazdan. Ama Daha da de böyle ismi en e, bariz olan. Şimdi ikinci parçayı e, siz biraz anlatır mısınız ondan sonra dinlemeye başlayalım. Ya da öncelikle şimdi. ilk parça hakkında ha, ek, söyleyeceğiniz, açacağınız bir şey varsa Daha da Diren daha hakkında. Da diren. Evet. Daha da Diren aslında... Sonra sürgünün dinleyeceğiz. Evet. E, daha da Diren yani e, ben hala çok böyle... İlginç bulduğum bir parça bizim yaptığımız işler içerisinde. 9-8'lik olması bir oynama. Hadi bir yuvarlak yapalım ortadan birisi de oynasın ortada. İşte çitilesin. ben gibi böyle bir <gülüyor> e, hava oluşturuyor. E, ama parça içerik olarak da e, direnmeyi e, öneriyor. Umutsuzluğa bir panzehir üretmeyi öneriyor. <gülüyor> İlk başta bir öz biçim çelikisi gibi görünse bile e, toplamda şenlikli bir muhalefetin... ...var olabileceğini, yani Gezi Parkı'yla da bizim tekrardan hatırladığımız, e, belki de öğrendiğimiz bir kısmımızın e, şeyi e, yansıttığını düşünüyoruz daha da direnle ilgili. E, sürgün şarkısı da, yani birazdan dinleyeceğimiz sürgün şarkısı da... Bertolt Brecht'in bir şiiri üzerine. Brecht, Hitler faşizminden köşe bucak kaçarken çok büyük sıkıntılar yaşamıştır e, Hitler faşizminden. E, orada, sürgün orkittiği yerde yazdığı bir şiirdir. ''Seni çağıran mektup ana dilinde yazılmış olmayacak mı?'' diyor Wright. Ve diyor ki, kendi bir iç konuşmasıdır aslında. Yani boşver diyor, as, e, iskerneye as elbiseni, çivi çakma duvara. Çünkü sen burada kalmayacaksın, geri döneceksin. Hı. Belki dönemeyeceğini de biliyor. Aynı Nazım'ın ''Çok yorgunum, beni bekleme kaptan'' e, dizelerindeki gibi belki geri dönemeyeceğini de biliyor ama hı hı. E, yani müthiş bir ifade şekliyle bunu e, evet. bugüne aktarıyor. biz de bunu hem bugünün... E, Bugün, bugün içerisinde yaşadığımız sürgünlerde, yani sadece e, fiziki sürgünlerden bahsetmiyoruz. Hı. Her şey sürgün. Koca koca duvarlar örülüyor önümüze. Evet. HES'lerle. AVM'ler. E, koca koca evet, AVM'ler yapılmaya çalışılıyor. E, parmaklar arkasına arkadaşlarımız, dostlarımız konuluyor. Hepsi birer sürgündür. E, ya da kendi söyleyeyim. dilinin sürgünü olmak. Ben itinlediğimde öyle bir şey hissetmiştim. Evet, inşallah. tabii. Aynı zamanda Kürt meselesiyle ilgili de açıkça bir tabii, Hı. göndermesi Hı. var. Evet. Peki. Dinleyelim o binde yazılmış olmayacak mı Taksisten sürgünü dinledik. İzmir'den müzisyen dostlarımız. Biraz İzmir'i anlatın istiyoruz. İstiyorum. İMDE dediniz az evvel. İzmir Müzisyenler Derneği. Nasıl geçti son aylar orada? Aslında bir tek İzmir'de yaşayan bendim. Ee, <gülüyor> daha doğrusu orada doğdum, büyüdüm. Ee, Yağız, ben grubun fülçüsüyüm. Ama saksafon çaldığım da oluyor. Ve bu süreç içerisinde e, vokal işleri de yapmaya çalışıyorum kendimce. Ee, İzmir'deki daha doğrusu şöyle demek gerekir sanırım ee, süreç İstanbul'da başladıktan sonra İzmir'de de güzel bir kalabalık oldu ve hani hmm. İzmir'in ikinci günü sanırım gezi süreci başladıktan sonra ikinci günü şöyle bir kare hatırlıyorum ee, barikatın üstüne çıkmışız işte Serdar ben saksafon çalıyoruz bir sürü ritim çalan arkadaşlarımız var ee, işte Çağbella'yı söylüyoruz ya orada tam bir taraftar havası vardı. Hani işte Çağbelli öyle bir söyleniyor ki bütün Alsancak sokağı işte muhteşem bir akustikle yankılanıyor Çağbelli <gülüyor> e, parçasıyla ve bu, yani gerçekten çok anlamlı e, bir olaydı. O zaman müzik dolu bir deniz evet. geçirdi İzmir. Evet, Kısaca kesinlikle. böyle söyleyebiliriz. Ben de şey Müzisyenler Derneği ile ilgili <gülüyor> İzmir'de <gülüyor> burada yapayım. Şimdi biz e, İzmir'de yani buralardan çok görünmüyor muhtemelen ama yani yaklaşık direnişin ilk 65-70 günü her akşam e, bir orkestrayla e, direnişin sesi olmaya çalıştık. Müzik katmaya çalıştık Hı -hı. farklı şekillerde. E, şimdi mesela baktığımız zaman e, İstanbul'da direnişin daha yoğun olduğunu, Ankara'da daha yoğun olduğunu ya da başka Antakya gibi yerlerde daha yoğun olduğunu gördük ama buralarda çok müzisyenlere şeyler de göremedik alanlarda. Yine hani... Başka başka şekillerde beste evet, yapar, falan var. gibi katkı yaptılar ya da ritim ekipleri falan katıldı ama bizimki kadar yoğun bir katılım burada göremedik. Bu bizim geçmişteki örgütlülüğümüzden kaynaklıydı aslında. Müzisyenler Derneği yaklaşık bir buçuk senedir hı hı. faaliyette ve huzur evlerinden emes hastaları derneğine, çocuk ıslah evlerinden mahallelerde kadınlarla çocuklarla etkinlik yapmaya. Sendikaların etkinliklerinden yani aklınıza gelebilecek toplumsal bütün alanlarda biz e, müziğimizi götürmeye çalışıyoruz. Şimdi bunun çok önemli olduğunu evet. şuradan biliyoruz. Bizim geldiğimiz yere 10 dakika önce e, cemaat gelmiş mesela. Bizim geldiğimiz yere 10 dakika önce pazarlamacılar gelmiş. Yani sanat anlamında pazarlamacılar diyorum. Hı hı. Yani genellemek için söylüyorum. E, yani sizin boş bıraktığınız bütün alanlara, bütün hani doğanın da bir belki kanunu da diyebiliriz e, mutlaka doluyor. O anlamda e, müzisyenlerin yalnızca kendi iç, içer, içerisinde örgütlenebileceklerini düşünmüyoruz. E, yani insan, insanlaşma sürecinde müzisyeni müzisyenleşme süreci gibi bir şey tarif edip... Hı. ...bütün toplumla ilişkileri üzerinden kendini yine tarif etmesi gerektiğini düşündüğümüz için... ...doğadan, insandan ve emekten yana bir Müzisyenler Derneği e, kurduk ve e, halen de <gülüyor> etkinliklerimiz hızlı sürüyor. Hı hı. Evet aslında burada... Son dönemde biraz e, dışarıda da konuşmuştuk. Gezici müzisyenler gibi bir muadili e, İstanbul civarında e, oluyor ki siz de zaten o e, ekibin içinde daha ama bu söylediğin çok önemli bir şey. Yani e, örgütlü mücadele alanında olduğu kadar yani her kesimde mesela MS hastalarına da birlikte müzik yapmak da epey önemli bir şey. Onun zaten getirisini de orada yaşadınız diye tahmin ediyorum. E, peki şey soracağım ben şimdi e, dün aslında dün girizgahıyla girdik ama dün sizin için nasıl geçtik Kadıköy'de? Pazar oh. günü. Pazar günü pardon. Ee, yani gayet iyiydi aslında. Biz çok memnun kaldık. İyiydi. Biz, e, biraz soundta biraz e, şey oldu. Evet, sound check alamadık. <gülüyor> Direkt hani hmm. çıkıp çalmak durumunda kaldık. Ama onun dışında enerjimiz... Çok öyle duyulmadı bu arada. Yani, <gülüyor> karavanımız <gülüyor> <de> vardı. <gülüyor> yani, tabii tabii karavanımız vardı. Yani e, enerjimiz iyiydi. Gayet iyiydi yani ben başka yani, ne özellikle hani son günlerde Kadıköy'de artan hani bu devlet şiddetine evet. e, olduğu bir dönemde yani böyle bir etkinliğin yapılabilmiş olması zaten e, bizim için önemliydi değerliydi Hani o yüzden bunca yol evet. e, gelmek istedim e, orada olmak bizim için e, yani yine bir eylem biçimiydi aslında yani hı hı. o yüzden e, ben genel anlamda iyi buldum e, evet. festivalin kendisini de bizim orada bulunmuşumuzu da yani ses sesin yükseldiği çok zaman oldu yani pek çok sefer epey gür çıktı meydana sesi Hı -hı. belki Hı -hı. gezideki kalabalıkları arıyor insanın gözü tabi o kadar <gülüyor> da değildi ama e, hani el olacak olacak ama burada şey şöyle bir notta düşmek lazım şimdi mesela dün Hayko Cepkin ben Hı -hı. izledim işte Hı -hı. E... Çok farklı, Marsis işte, evet. kardeş türküler, rap diyor, türkü, kardeşler. rap yapan, Ozby dostumuz. Şimdi hani Gezi Direnişi'ndeki o en genel renklerin kapsanması durumu müzikte de aslında ortaya çıktı. Ne bileyim, Hayko Cepkin orada ne söyledi ki sözlerinde? <gülüyor> Bahsetti mi Gezi Direnişi'nde? Bahsetmedi ama orada. Yani o o şekliyle orada. Hı. Bir dostumuz çıktı, pop şarkı söyledi. Ama dedi ki altı tane canımızı yitirdik dedi. Her yer Taksim, her yer direniş dedi. Yani bütün bu sanat dallarının da kapsandığı bir şey oldu. Belki yakında ilahisi bile çıkabilir Gezi Parkı'nın. <gülüyor> i̇yi olur değil, değil mi? <gülüyor> Azli Kapitali Müslümanlar belki de ne yapabilir. <gülüyor> <gülüyor> Neden <İklamamad> olsa? Yok <gülüyor> Yo, olsa iyi olur aslında gerçekten. Peki bir parça daha dinleyelim o zaman. Şimdi Kadıköy uzandık ama bu sanki biraz yerel yerel atıf yapan bir şarkı. Ee, Expo'yu dinleyeceğiz. Onun hikayesini önce bir sizden dinleyelim ondan sonra parçayı dinleyelim. Hikayeler sarılır da bizi, Peki, <gülüyor> saydır anlasın. Söz sonra. yazarı galiba. Yok, <gülüyor> Yo, söz, sözü ben mi yazdım ben? Ya, genel, genellikle kolitif yazıyoruz, böyle oturuyoruz, hadi bir şey söyle, bir şey söyle falan hani. Ya bir satır söyle işte. Eşatı, yedi, yedi, yedi, yedi. Eşatı, yedi, yedi, yedi. Yani şimdi, e, Expo aslında incir altındaki ağaç kıyımının bir başka ismidir. E, Expo bir fuardır e, göründüğü evet. kadarıyla ama aynı hani nasıl... E, bir Biennale ya da bir banka Bertolt Brecht'in bir dizelerini kullanıyorsa hı hı. Expo'da aynı onun için, o aynı onun gibi işte herkes için sağlık gibi böyle kendini meşrulaştırabilecek söylemler üretiyor. Ama aslında kocaman bir kentsel dönüşümün, kentsel rant hı hı. E, yaratma durumunun bir ismidir Expo. İzmir'de de e, özellikle bu forumlarla beraber başlayan süreçte bir Expo karşılığı ortaya çıktı. Ama hı. aslında bu bir kent hakkı savunusudur. Yani bu kent bizim. Bana neden sormuyorsun ya? Söz ve karar hakkı benim olmalı bu kente dair ee, söyleminin, eylem, eylemlerde vücut bulmasıydı aslında expo karşıtlığı. Ee, biz de üşenmedik, <gülüyor> <gülüyor> bir exp, expoyu da içine geçiren, aynı zamanda 21 yıllık Harmandan'daki çöp sorununu da içeren <gülüyor> bir Eyvallah. kent hakkı şarkısı yaptık. Gezi'ye dair de bir şey evet, Aynı zamanda zaten de, mecburen Gezi <gülüyor> Park'ı... Bağlanıyor. Bütün, hep, evet. Biraz, evet. biraz her şeyden bahsediyorum. <gülüyor> Ee, öyle bir eksponu şarkısı koyduk isminde. talandanlar biz yaşıyoruz burada. Haydi birlikte söyle. Inciraltı Expo, harmandalında çöp. Ne haveme gizle, ne de ramsal dönüşün. Inciraltı Expo, harmandalında çöp. Praksis'le birlikteyiz ve Expo isimli parçayı dinledik. İncir altında kurulan Expo'yu e, anan diyelim en kibar tabirle parçayı dinlemiş olduk. Evet şimdi e, aslında belki bir sonraki parçaya buradan hemen geçebiliriz. Çünkü çok bağlı bir mevzu diye düşünüyorum ama bu parçanın biraz dışarıda konuştuk. Hikayesi de e, epey ilginç. Hani bu en başta bahsettiğiniz ya kolektif üretimden. O kolektif <gülüyor> üretimin bir başka aşamaya geçmiş hali. Bir hikayeyi direkt alalım ile ilgili bir parça evet. dinleyeceğiz ama neler oldu da bu parça çıktı? Bende Hikayeler bende, tamam. Hikayeler <gülüyor> sende. Şimdi e, yaklaşık iki ay oldu galiba. Tarsus, Boğazpınar köyü e, bir HES mücadelesi başlattı. Hı -hı. Bu HES mücadelesinin e, kabaca anlatayım. Birinci HES yapılıyor. Hani klasik bir şey vardır ya, size iş vereceğiz ya. Sizin için, sizin kalkınmanız için, köyün kalkınması için bu diye kandırmışlar. Hı -hı. Sonra bakmışlar ki dere kurumuş. Hı -hı. Şimdi de ikinci HES yapıyorlar. Kurumayan kısma da daha fazla. işte yani <gülüyor> e İşte yine vereceğiz ama bakmışlar ki köylüler işte 30 gün ilk kaba inşaatında iş vermişler. Sonra onu da geri almışlar falan. Bunun e, şeyde köyde engellenen anlamda bir isyan durumu var. Oradaki festivale gittik biz de praksis e, olarak. Şimdi gittik oraya e, saksafonumuz, gitarımız, davulumuz yürüyüşe katıldık orada. Yani e, henüz kentleşmemiş bir köy. E, Boğazköy. Boğazpınar özür dilerim. Biz orada saksafonumuzda falan bulunduk. Böyle çok ilginç bir görüntü çıktı ortaya. Yani hani şalvar artı saksafon gibi böyle bir postmodern bir hava çıktı ortaya. <gülüyor> e, Filan yani köyün de genel eğiliminin geri bir eğilimi olduğu. Yani siyasal eğiliminin geri bir eğilimi olduğunu falan da öğrendik. Şimdi biz kara kara düşünüyoruz. Biz ne yapacağız burada? Biz işte şarkılarımız böyle bizim hep. Yani içinde AKP geçiyor, içinde Tayyip geçiyor, içinde işte isyan, devrim geçiyor falan Biz ne yapacağız burada? Düşünüyoruz biz böyle. İki gün kalacağız burada. Çocukları tuttuk. Zaten çocukları çok seviyoruz. Çocuklara şarkıda, şarkılar da bestiriyoruz ayrıca. Onlara kendi bestelediğimiz şarkılardan 2-3 tane öğrettik önce. Bomba yapan Bay Bilgin, hiç oyuncak yaptın mı? İşte sorgulamaya övgü şarkısı falan gibi 2-3 tane öğrettik. Sonra da çocuklar çok istekli ama. 2 saatte bir kolumuzdan tutuyorlar, hadi çalışalım falan. Bir tane şarkı yaptık HESE çocuklarla beraber. Bu e, bu şarkıdaki adı geçen yerler çocukların işte sıkıldığı zaman gittiği. İşte Hı. köylü tarafından bilinen, çocukların işte ne bileyim bazen pikniğe gittiği falan yerler. Onların kendi hayatlarından şeyler olsun istedik. Hı. Evet. Mesela ee, Keloğlan. Kıymetli olmuş herhalde. Oradan geliyor Keloğlan. Keloğlan, Keloğlan bir yerin ismi. <gülüyor> bir yerin ismi. <gülüyor> evet. Ha. Orada su ve ağaç çokmuş mesela <gülüyor> gibi gibi böyle bir şey denedik. Çocuklar çok sevdiler. Nakarat'ta sloganlardan oluşuyor orada. E, kitlenin eylem sırasında, e, eylemlükler sırasında hatta sloganlar. Yani köylüyüz, aklıyız, kazanacağız işte. Hı -hı. Evet. E, gibi. Güzelmiş. E, burada şey oldu, e, sonunu anlatayım. Yani bu insanlar bizi dinlemez demiştik. Biz çocuklarla beraber sahne çıktık. Dört şarkı çocuklar söyledik, dört şarkıda bir söyledik. Böylece bizim şarkıları dinlenmiş oldu. <gülüyor> Boğaz <Bu> Pınar'da. <gülüyor> Boğaz <Bu> Pınar'da. <gülüyor> Üstelik e, oradaki Hes Mücadelesi'nin e, bir şarkısı olmuş oldu. Yani çocuklarla birlikte oraya öyle bir şarkı yapmış olduk. Ay, o zaman biz de bir dinleyelim bir kere. <gülüyor> Size vermiyiz, sıkıldık mıce biz miye gideriz? Bu güzel gün size vermiyiz. Hez yapma boşuna, yıkacağız başına. Hez yapma boşuna, yıkacağız başına. Yıkacağız başına. Hez yapma boşuna, yıkacağız başına. Hez yapma boşuna, yıkacağız başına. bu başına eş yapma boşuna yıkanacağız başına, başına. eş yapma boşuna yıkanacağız başına eş yapma boşuna yıkacağız başına Köylü Evet Hesti bu sefer dinlediğimiz praksisten müzikler dinliyoruz İstanbul'a gelmeleri vesilesiyle şimdi azavel evvel Boğazpınar dedik dediniz çok dolanıyor musunuz bu arada praksis olarak bu bugünlere özel mi bu dolanmanız yoksa hep mi dolanıyordunuz? Yani e, yaz döneminde e, bayağı bir do dolaştık hala devam ediyor aslında Hı -hı. E, yazın özellikle e, öğrenci kamplarında her hafta bir, bir veya iki öğrenci Hı -hı. kampında çaldık. E, Çukurova'ya doğru gittik işte, Tarsus, Mersin, işte hmm. e, Karadeniz'e doğru uzandık bir ara, işte Artvin, Kemalpaşa orada bir, bir festival yapılıyor. Hmm. Yağmurdan dolayı çalamadık falan başımıza tahsisli işler geliyor. Hmm. <gülüyor> 30 saat yolu gidip müzik yapamadan geri dönüyoruz. <gülüyor> <sonra>. Karadeniz etkisi onun. <gülüyor> <oldu. gülüyor> e, aslında bu tempo bir yandan bizim için iyi, hoşumuza gidiyor, <gülüyor> e, ama tabi biraz yorucu. E, yani e, hem ...şey... Yani ...finansal anlamda bizi zorluyor... ...genel anlamda. Hı -hı. Yani çünkü... E, yani ...hep mücadele... E, ...içinde yer almaya çalışıyoruz. Hı -hı. E, bunun zaman zaman bir takım... ...sıkıntılarını yaşıyoruz ama... E, ...vazgeçmeden hani... ...yolumuza devam edeceğiz yine. Yani ama tabii... ...bir yandan da hani ne kadar çok yer ve insan... ...o kadar da hani çoğalmak... Evet. ...ma lasse bu, bu da aslında biraz yorucu... ayrık ayrı konu ama... Hı -hı. ...yani Hı -hı. bir yandan da belki de tek getirisi... hani ...orta vade ile alakalı olabilirmiş gibi kafamda. Peki şimdi bitirirken şeyi sormak istiyorum. Bundan sonrası hakkında praksis ne söylemek ister? Şimdi Kadıköy'de sizi bulduk. Daha doğrusu siz Kadıköy'deyken geliverdiniz. Neler söylemek istersiniz ilerisi için son olarak? Yani şimdi şey, birkaç vade hedef koymak zorundayız. Yani bize saldıran kapitalizmin nasıl kırsa orta ve uzun vadeli hedefler koyuyorsa Hı -hı. biz de bir direniş hattı kurarken doğal olarak e, o hedeflere karşı hedefler e, koyuyoruz Hı -hı. E, bizim kendi kafamızdaki şey şu e, kendi şarkılarımızda kendi ürettiğimiz şarkılarda ısrar etmek ve bunları kendi üslubumuz içerisine kayıt altına almak mesela biz bir stüdyo grubu değiliz Hı -hı. yani biz teknik olarak çok iyimiz üşenler falan değiliz kesinlikle e, biz daha çok Sokakla sahneyi aynı tutan, hı hı. E, yani sokağı hem bilgisini sahneye aktaran hı hı. hem e, sahnede kilitlenip kalmayıp sokağa besleyen, orada ürettikleriyle bir şey kurmaya çalışıyoruz. Nisan-Mayıs gibi bir albüm yapacağız. Hı. E, ama bu albümde e, basit bir stüdyo kaydı değil de, yani basit lafı tırnak içerisinde tabii, zordur stüdyo kaydı. Yani bilindik manada. <gülüyor> <o, gülüyor> e, ...bir konser kaydını, görüntüleriyle beraber dostlarımıza aktarabileceğimiz bir şey deneyeceğiz. Çünkü onun bütünlüğüne çok inanıyoruz. Yani aynı anda çalmanın kendisinin bir tin yarattığına... Hı hı. ...artı bir de görüntü, yani kendini o müziğe verme, o müzik olma etkinliğinin çok büyük bir şey olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Ve bizi yansıtan asıl şeyin de bu olduğunu düşünüyoruz. Yani bu bizim aramızdaki birliktelik ve aktarma isteği olduğunu düşünüyoruz. Evet. Evet yani ben eklemek istediğim şey şuydu şarkılar gerçekten çok enerjisi çok yüksek. Yani biz hı hı. işte Serdar'la da Soner'le de Yağız'la da konuştuğumuzda şöyle bir kanı çıkıyor. Yani böyle bir gerçeklik var. Hani stüdyoya girip defalarca işte kaydedilip işte kesilip eklenecek falan gibi şarkılar değil de hani enerjisi çok yüksek olduğu için o anda çalıp Hmm. Ve o şekilde değerlendirebiliriz diye düşünüyoruz. Öyle bir şeyimiz var. Ben mesela ilk dinlediğimde Serdar'la Soneri, şarkılar çok hoşuma gitmişti. Ve hani bir gün mutlaka bir arada olmalıyız, çalmalıyız Dan yola çıkarak öyle başladık. <gülüyor> Ve İzmir'e çağırıyorlar. Ben hiç İzmir'e gireceğim. <gülüyor> Bu gidişle. <gülüyor> Biz sizin mayasını bir... stüdyo kapamış. Oldu. <gülüyor> o yüzden de af buyurun. <gülüyor> Şimdi son bir parça. Evet. Var mı bir notu? Notunuz yok. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir söyleyişi oldu. yani Sizin enerjinizden de kaynakları bayağı bizi rahatlattınız. Ayağınıza <gülüyor> sağlık. Elinize evet, sağlık. İyi ya. ki yolumuz teşekkür, kesişti. Teşekkür, teşekkür ederiz. Evet bu Forum Fest'te böyle sanki en gür söylenen hep beraber söylenen şarkılarımızdan bir tanesiydi. İsyan'a gerek var parçasıyla bitiriyoruz. Soner, Serdar, Yağız Bülent Praxis'ti konuştuğumuz çok teşekkür ederiz. Hayatımız, hayatımız şarkılarımızdır. Şarkılarımız baroşlardan kaçacak sokaklara çıkacak. Bir kıtamız, barışın kıtası olacaktır. Orada bir savaş var. orada bir savaş var. Ölen insanlar var. Sinsiz ve korumasız üniversitelere giremez ufacık bir su bir dahi hemen koşalım gidelim oraya yapalım bir hidroelektrik santral aa çok güzel bir kıyı varmış burada koşun koşun sermayedarlar işte burası uygundur nükleer santral için bu kıtada nükleer istemeyenlerin test istemeyenlerin kıtası bir birkaç para babası birkaç para babası şahilin karası Zahilin karası Şimdi sırada Akku'yu Şimdi Şu sırada Akku'yu Yarın sırada burası Yarın, Yarın sırada burası Ey sende haykır Bazen atın sırtında, bazen arının bilinmeyen neresinde Ve bugün de bademler iktidarda. Ama satılmadı ekmek daha ufusa İşçiler, emekçiler, öğrenciler ve radyocular için daha yaşanılabilir bir dünya olmadı O zaman bu da bugünün iktidarına gelsin Orada bir tayip.